Bismillahirrahmanirrahim İnfitar Suresi Meksi Suralardendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 12'ye kadar gök yarıldığı zaman yıldızlar saçıldığı zaman denizler kaynaştığı zaman Habirlerin içi dışına getirildiği zaman Kişi neyi takdim edip Neyi tehir ettiğini bilir Ey insan kerem bol Rabb'ına karşı seni ne aldattı O ki seni yaratmış Sana şekil vermiş Ve düzeltmiştir Seni istediği şekilde terkip etmiştir Hayır, bilakis siz dini yalan sayıyorsunuz. Halbuki sizin üzerinizde koruyucular vardır. Çok şerefli yazıcılar ne yaptığınızı bilirler. Allah subhanahu ve teala yine burada kıyametin kopuşundan ve insanların başına gelişinden bildiriyor. Gök yarıldığı, iki parçaya ayrıldığı, yıldızlar saçıldığı, denizler kaynaştığı, kabirlerin içinin dışına getirildiği zaman derken, Rabbimiz ve Teala kıyametin hoşundan bildiriyor. İşte o zaman kişi neyi takdim edip, neyi tehir ettiğini, neyi elde edip, neyi elde edemediğini ve ey insan, Kerem'i boz Rab'buna karşı seni ne aldattı, sözünün tehdidinin muhatabı olacak. Evet. Allah o gündüzlere yardım etsin. O ki, seni yaratmış, sana şekil vermiş, düzeltmiş, seni yaratıp, şekil veren, ve düzelten, Keremi boz Rab'buna karşı seni aldatan nedir? Uzunluğunu, boyunu düzgün yapan, en güzel ve şekilde seni yar eden Rabbine karşı. Evet. Ali Selatüselam Efendimiz bir gün avucunun içine tükürmüş ve onun üzerine parmağını koyarak demiş ki: Allah azze ve celle buyuruyor ki: Ey Adem oğlu, ben seni şunun gibisinden yaratmış olduğum halde sen beni nasıl aciz bırakırsın. Nihayet seni düzeltip düzgün bir şekil verdiğimde iki soğuk arasında yürüdün toprak seninle dolu idi topladın vermedin. Nihayet can boğaza gelince sadaka vereceğim dedin halbuki nerede sadaka zamanları. Evet. Umeyye İbni Rebahtan gelen bir rivayette ona babası ve dedesi naklediyor. Aleyhissalatü Vesselam ona neyin oldu diye soruyor. O da ya Allah'ın Resulü benim neyim olacak? Ya oğlum ya da kızım demiş. Aleyhissalatü Vesselam kime benziyor deyince o ey Allah'ın Resulü kime benzeyecek? Ya babasına ya anasına demiş. Aleyhissalatü Vesselam dur. Asla böyle deme. Nusve Rahme yerleşince Allahü Teala onunla Adem arasındaki her nesibi orada hazır bulundurur. Allahü Teala'nın seni istediği şekilde terkib etmiştir ayetini okumadın mı? Yani seni istediği şekilde yürütmüştür. Evet. Hayır, bilakis siz dini yalan sayıyorsunuz. Sizi terem sahibi Rabbinize karşı gelip. Ona isyanla mukabele etmeye sevk eden şey, gönlünüzde yer eden ahiret, hesap ve cezayı inkar ve yalanlama hastalığıdır. Halbuki sizin üzerinizde koruyucular vardır. Şerefli yazıcılar ne yaptığınızı bilirler. Öyleyse onlara kötülükte karşı çıkmayın. Çünkü onlar sizin üzerinizde ne yaptığınızı her şeyi tutmaktadır. Ali Senaatüles efendim. Sizden iki halden biri dışında hiç ayrılmayan yani banyoda ve büyük abdest yaparken iki yazıcı çok şerefli meleğe saygı duyun. Bina Ali sizden biriniz kuş ederken avret mahalini bir duvar veya bir hayvanla korusun ya da kardeşi ona korusun buyurmuştur. Rabbim Sübhanahu ve Teala bizleri hayala kılsın. 13'ten 19'a kadar şüphesiz ki iyiler cennettedirler ve şüphesiz ki kötüler de alevli ateştedirler. Din günü oraya girerler ve orada kaybolacak değildirler. Din gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine sen nereden bileceksin Din gününün ne olduğunu O öyle bir gündür ki Kimse kimseye Hiçbir şeyden fayda sağlamaz Ve o gün emir Allah'ındır Aziz ve celil olan Allah'a itaat edip Ona isyanla karşı çıkmayan iyilerin içinde bulunduğu nimetleri Rabbimiz Subhanahu ve Teala Haber veriyoruz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur Allah'ın onlara iyiler adını vermesinin sebebi onların atalarına ve çocuklarına iyi davranmış olmalarındandır sonra da Hak Teala, kötülerin yer alacağı sürekli azabı ve cehennemizi zikrederek din günü oraya girerler buyuruyor hesap, ceza ve kıyamet günü ve oradan kaybolacak değiller bir dakika bile azaptan uzaklaştırılmazlar ve üzerlerinden azap hafifletilmez. Ölmek veya rahat arasında ikisinden birisine dair isteklerine bir gün dahi olsun cevap verilmez. Din gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bu ifade kıyametin durumunu büyütmek içindir. O öyle bir gündür ki kimse kimseye hiçbir fayda sağlamaz. Allah o gün arşın altında gölgelenen kulların arasına bizleri de kalsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.